Bismillahirrahmanirrahim Keyif Suresi 50. Ayet Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik de İblisten başka hepsi secde etmişti. O ise cinlerden olduğu için Rabbının emrinden dışarı çıkmıştı. Şimdi siz beni bırakıp da Size düşman olan Onu ...ve soyunu mu dost ediniyorsunuz? Zalimler için ne kötü deldedir bu? Allah subhanahu ve teala... Adem oğullarını uyararak... ...iblisin daha önce atalarına düşman olduğu gibi... ...kendilerine de düşman olduğunu... ...mevlasına, yaratanına... ...kendisini yoktan var edip... ...çeşitli rızıklarlık sedip besleyen... ...yaratıcısına muhalefet ederek... ...iblise uyanları uyarıyor. Bu tüm, bütün bu nimetlerden sonra Allah'a düşman olup iblisi dost edinmeyin diyor. 51 Oysa ben onları ne göklerin ve yerin yaratılmasında ne de kendilerinin yaratılmasında şahit tuttum. Saptıranları da hiçbir zaman yardımcı edilmiş değilim. Allah subhanahu ve teala Benden başka dost dediğiniz bunlar sizin gibi kullardır. Hiçbir şeye güçleri yetmez. Ben göklerin ve yerin yaratılışına onları şahit kılmadım. O sırada onlar mevcuttur değillerdi zaten buyurmuştur. 52 ve 53 O günkü bana ortak kabul ettiklerinize seslenin der. Onları çağırırlar. Ama hiçbirisi cevap vermez aralarına bir uçurum kururuz. Suçlar ateşi görünce, ona düşeceklerini anlarlar ama, ondan kaçacak yer bulamazlar. Allah subhanahu ve teala, kıyamet günü, şahitlerin gözlerinde, müşriklere nasıl hitap edeceğini bildirerek, onları korkutup uyarıyor ve, o gün bana ortak kabul ettiklerinizi seslenin der. Dünya diyarında, bana ortak olarak kabul ettiğiniz nesnelere bugün seslenin de sizi içinde bulunduğunuz durumdan çekip çıkarsınlar, kurtarsınlar diyor. En gelen bir rivayette cehennemde bir vadi olduğunu, bu vadide kan ve ilin dolu olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nakletmiştir. Suçlar ateşi görünce ona düşeceklerini anlarlar ama ondan kaçacak yer bulamazlar. Onlar 70 bin ile birlikte sürüklenerek getirilen cehennemi görünce ki her bağ 70 bin melek çıkmaktadır O zaman cehenneme gireceklerini ve bundan kaçıp kurtulmanın mümkün olmadığını anlarlar. Bu onlar için üzüntü ve kederin çabuklaştırılması anlamındadır. Çünkü vuku bulmazdan önce cehennemin azabını beklemek ve ondan kaçma endişesi çekilmez bir işkencedir. ve vesselam Efendimiz kafirin önüne dünyadayken amel etmediği yıllar gibi 50 bin yıllık bir süre dikilir. Şüphesiz kafir cehennemi görecek ve ona gireceğini ta 40 yıllık mesafeden anlayacaktır buyurmuştur. 54- An ki biz bu Kuranda insanlara türlü türlü misaller gösterip açıkladık. İnsanın en çok yaptığı iş ise tartışmadır. Evet. Bir gün Ali sallı ve sülam efendimiz Hazreti Ali ile kızı Fatıma'yı uyandırarak namaz kılmayacak mısınız demiş. Hazreti Ali Ey Allah'ın Resulü bizim nefislerimiz Allah'ın elinde. Allah bizi göndermek isterse gönderir. Hazreti Ali diyor ki ben böyle deyince Aleyhissalatü Vesselam yanımızdan ayrıldı ve bir daha dönmedi. Sokak onun ayak baldırlarına vurarak insanın en çok yaptığı iş tartışmadır buyurduğunu duydum. 55 ve 56 İnsanlara hidayet geldiğinde onları inanmaktan ve Rablarından mağsuret dilemekten alıkoyan öncekilerin başına gelenlerin kendilerine de gelmesini veya göz göre göre azaba uğramayı beklemeleridir. Biz peygamberleri sadece müjdeci ve uyarıcılar olarak göndeririz. Küfredenler ise hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarları alaya alırlar. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kafirlerin batıl yoldan tahsisliklerini haber vererek ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alay alırlar. Onlar peygamberlerin getirmiş olduğu gerçekleri küçük düşürme için ayetlerimizi alay alırlar ama bu onlar için mümkün olmayacak. Onlar peygamberlerle beraber gönderilen hüccetleri burhanları ve harikulade hususları alay konusu ederler. Peygamberlerin kendilerini uyarıp korkuttuklarını azabı ciddiye almazlar. Bu onların yalancılıkta çok şiddetli olduklarının göstergesidir buyuruyor. 57, 58 ve 59 Kendisine Rabbinin ayetleri anlatılıp da ondan yüz çeviren ve önceden yaptıklarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerinin üstüne onu iyice anlamalarını engel olan örtüler kulaklarına da ağırlık koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da onlar asla hidayete gelmezler. Bununla beraber Rabb'in kafurdur. Merhamet sahibidir. Eğer onları yaptıklarından dolayı hemen yakalasaydı elbette çabucak azaba uğratırdı. Fakat onların bir vadesi vardır ve ondan kaçıp sığınacak yer bulamazlar. İşte zulmettiklerinden dolayı felak ettiğimiz kasabalar onları yok etmek için bir süre kayın etmiştik. Allah subhanahu ve teala Allah'ın ayetleri kendisine anlatılıp da ondan yüz çeviren onları görmezlikten gelerek var geçen ve ilahi ayetlere kafasını verip de dikkat göstermeyen kimseden daha zalim hangi kullardır? O kişi önceden yaptıklarını unutur. Daha önce yaptıkları kötü amelleri ve çirkin fiilleri unutmuştur. Biz onların kalplerinin üstüne, onu iyice anlamalarına engel olan örtü, kulaklarına da ağırlık koyduk. Bu Kur'an'ı ve onun açıklamalarını önleyen örtü ve perdeler koyduk ve doğru yolda yürümelerine mani olan manevi, para yerleştirdik sonra allah Teala onlara yumuşak davrandığını suçlarını örtüp barışladığını ve hatta bazılarını eğri yoldan doğruya yönelttiğini ve eğri yolda devam edenlerin yeni doğan çocuğun bir anda ihtiyarlayacağı ve her hamile kadının yükünü bırakacağı günde mutlaka karşılaşacaklarını haber veriyor işte ettiklerinden dolayı helak ettiğiniz kasabalar Geçmiş milletler, eski nesiller, küfürleri ve inatları yüzünden. Biz onları helak etmişizdir diyor Allah Azze ve Celle. 65'e kadar, Hani Musa genç arkadaşına demişti ki, Ben iki denizin birleştiği yere ulaşmaya, Yahut yıllarca yürümeye kararlıyım. İkisi iki denizin birleştiği yere gelince, balıklarını unuttular o biz delikten kayıp denizi boyladı o, oradan uzaklaştıkları vakit Musa delikanlısına azığımızı çıkar bu yolculuğumuzdan andolsun ki yorgun düştük dedi bak sen kayalığa vardığımızda balığı unutmuşum şeytandan başkası unutturmadı onu bana şaşıracak şekilde o denizi vermiş dedi Musa zaten istediğim buğdu dedi hemen izlerinin üstünde geriye döndüler derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve kendisine nezdimizden bir ilim öğretmiştik evet <gülüyor> bu kıssayla alakalı a.s'dan gelen uzun bir hadis var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın şöyle buyuruyor. Musa Aleyhisselam oğulları arasında hutbe okudu. Kendisine insanların en bilgini kimdir diye soruldu. O da ben dedi. Bunun üzerine allah Teala onu azarladı. Çünkü ilmi Allah'a havale etmiş değildi. allah Teala ona vahiy göndererek bildirdi ki iki denizin birleştiği yerde benim bir kulum var. Doğrusu o senden daha bilgindir. Hazreti Musa, ey Rabbim ben ona nasıl varırım? dedi. Allah Azze ve Celle beraberine bir balık al, onu bir sepete koy, balığı nerede yetiştirsen, işte okul oradadır dedi. Hazreti Musa bir balık aldı, bir sepete koydu, sonra yola koyuldu. Onunla beraber Delikanlısı Yuhşa İbnunun da vardı. Nihayet bir kaya varınca, kaya varınca, başlarını kayanın üzerine koydular ve uyudular balık sepette sıçladı oradan çıkıp denize düştü ve denize yüzüp gitti allah Teala balığın yüzüp gittiğini yerdeki su akıntısını durdurdu oradaki sular açılıp balığın üzerine kemer gibi oldu Musa uyanınca arkadaşı kendisine balığı haber vermeyi unuttu o gün ve gece yola devam ettiler Ertesi gün Musa arkadaşına, bizim sabah yemeğimizi getir. Biz bu yolculuğumuzdan çok yorgun düştük. Hazreti Musa'nın kendisine emretmiş olduğu yeri geçinceye kadar hiçbir yorgunluk hissetmemişti. Delikanlı ana, bak sen hayalaya vardığımızda balı unutmuşum. Şeytan'dan başka sunutturmadı onu bana. Şaşılacak şekilde o denizi olay vermiş. Ali ve buyurdu ki balık denizi boylamış, Musa ve delikanlısı da hayrette kalmışlardı. Bunun üzerine Musa, zaten istediğimizde buyru dedi. Hemen izlerinin üstünden gerisin geriye döndüler. Aleyhissalatü Vesselam buyurdu ki, izlerini dikkatle diyerek nihayet hayanın olduğu yere geldiler. Orada elbiseler üzerine örtülmüş bir adam buldular. Musa Aleyhissalatü ona se selam verdi. O ''Senin bölgende selam ne arasın?'' dedi Hazreti Musa. ''Ben Musayım.'' dedi. ''O İsrail oğullarının Musası mı?'' dedi. Hazreti Musa, ''Evet. Geldim ki sana öğretilen ilimden bana öğretesin de gideyim.'' O dedi ki, ''Doğrusu sen benim yaptıklarımı asla dayanamasın ey Musa. Çünkü ben Allah'ın bana öğrettiği bir bilgi üzereyim.'' o bilgiyi sen bilmezsin sen de Allah'ın bilgisinden sana öğrettiği bir bilgi üzerindesin ki onu da ben bilmem Musa dedi ki inşallah sen benim sabrettiğimi göreceksin sana hiçbir işte karşı gelmeyeceğim oradaki dedi ki o halde bana uyacaksan ben sana anlatmadık ve herhangi bir şey hakkında bana soru sormayacaksın bunun üzerine ikisi birlikte kalkıp gittiler Denizin kıyısında yürüyorlardı, bir gemiye rastladılar. Onlarla konuşup kendilerini gemiye bindirmelerini istediler. Onlar gelen okulu tanıdılar ve hiçbir şey almak onu gemiye bindirdiler. İkisi birlikte gemiye binince birdenbire o bir keserle geminin tahtalarından birini sökmeye başladı. Musa ona, bunlar bizi karşılıksız taşıyan bir topluluk, sen de tutmuş onların genisini dönmeye çalışıyorsun ki orada ahitlerini boğasın. Doğrusu şaşıracak bir şey yaptım. O dedi ki ben sana yaptığım işlere dayanamazsın demedim mi? Musa aleyhisselam ona unuttuğum şeyden dolayı bana çıkışma. Gücümün yetmediği şeyden beni sorumlu tutma dedi. Aleyhisselatü vesselam bu birincisi Musa'dan unuttuğu için sadır olmuştu. Bir serçe geldi ve geminin bir kenarına kondu, denize gagasını uzattı ve su aldı. O Musa'ya dedi ki Allah'ın bilgisi karşısında benim ve senin bilgin ancak şu serçenin bu denizden eksilttiği şey gibidir. Sonra gemiden çıktılar, birlikte kıyıda yürüyorlardı ki okul gözü bir çocuğa ilişti, çocuk diğer çocuklarla birlikte oynuyordu. O çocuğun başını eliyle tuttu ve ezi böldürdü Musa dedi ki, cana karşılıktan olmaksın, masum bir cana mı kıydın, doğrusu çok kötü bir şey yaptın dedi. O, ben sana yaptığım işlere dayanamazsın demedim mi? Hz. Peygamber buyurdu ki, bu birincisinden daha ağırdı. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam, benimle arkadaşlık etme. O zaman benim tarafından mazur sayılırsın. Yine gittiler ve nihayet vardıkları kasaba halkından yiyecek istediler. Kasaba halkı bu ikisini misafir etmek istemedi. İkisi şehrin içinde yıkılmaya üstüten tutan bir duvar gördüler. O halktı, eliyle duvarı düzeltti. Musa Selam dedi ki bir kavmin yanına vardık, bizi yedirmediler. Misafir de etmediler. İsteseydin ondan bir ücret alabilirdin dedi. İşte bu seninle benim ayrılışımızdır dayanamadığın işlerin üç yüz, iç yüzünü sana anlatacağım dedi ve Hazreti Peygamber bu ayeti işte dayanamadığın şeylerin üç yüzü budur ayetine kadar okudu ve aleyhissalatü vesselam isterdik ki Hazreti Musa sabretseydi de Allah bize o ikisinin haberlerini mahiyetini anlatsaydı 66 67, 68, 69 ve 70 Musa ona sana öğretilen ilimden bana da öğretmen için peşinden geleyim mi dedi o da dedi ki doğrusu sen benim yaptıklarıma asla dayanamazsın kavrayamayacağın bir bilgiye nasıl dayanırsın o da inşallah sabrettiğimi göreceksin sana hiçbir işte karşı gelmeyeceğim dedi o halde bana uyacaksan ben sana anlatmadıkça Herhangi bir şey yaptığında soru sormayacaksın dedi. 71'den 76'ya kadar bunun üzerine kalkıp gittiler. Nihayet bir gemiye bindiklerinde o bu gemiyi deli verdi. Musa, gemiyi içindekileri boğmak için deldin. Doğrusu şaşıracak bir iş yaptın." dedi. "Ben sana yaptığım işlere dayanamazsın." demedin mi dedi? "Unuttuğum şeyden dolayı bana çıkışma." Gücümün yetmediği şeyden Beni sorumlu tutma dedi Yine gittiler Nihayet bir erkek çocuğa rastladılar O hemen onu öldürdü Cana karşılık olmaksızın Masum bir kimseyi mi kıydın Doğrusu çok kötü bir iş yaptın Dedi O benim sana yaptığım işlere dayanamazsın Demedin mi dedi Eğer bundan sonra da Sana bir şey sorarsam Benimle arkadaşlık yapma O zaman benim tarafından.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 O dedi ki işte bu seninle benim ayrılışımdır. Dayanamadığın işlerin iç yüzünü sana anlatacağım. Gemi denizde çalışan yoksullara aitti. Onu kusurlu kılmak istedim. Zira arkalarında her sağlam gemiye zorla el koyan bir hükümdar vardı. 80'den 82'ye kadar oğluna gelince onun anası babası inanmış kimselerdendi. Çocuğun onları azdırıp küfre sürüklemesinden korkmuştuk. Rablarının o çocuktan daha temiz ve çok daha merhametli birisini vermesini istedik. Doğal ise o şehirdeki iki yetim erkek çocuğa etti. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları iyi bir kimseydi. Rabbim onların erginlik çağına ulaşmasını ve Rabbim'den bir rahmet olarak define ve çıkarmalarını istedi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte dayanamadığın şeylerin tevhili budur. Evet. Kısa'nın başında da naklettiğimiz hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Musa'nın kavminden birinin kalkıp Musa'ya en bilgilimiz kimdir? demesi ve o da ben bilirim, Allah bilir demesi dememesine binaya bu kısa böyle başlayıp böyle bitiyor. Musa Selam ilmini tebliğ ve İshara mazur o, memur olan azim sahibi peygamberken bir peygamber olduğu halde Hızır tebliğe değil hemen icraya memurdu. Bundan dolayı Hızır'ın bir nebi değil bir veli olduğunu söylemek mümkün ve Kıslanın içinde de dikkat ettiyseniz bir kuşun denizden bir yudum su alması ve Musa Aleyhisselam'ın işte senin ilminde, benim ilminde, Allah'ın ilminde hiçbir şey olmadığını söylemiştir. Bu ayeti kelimelerden bazıları işte peygamber olmadığı halde kendisine vahiy gelen ilham eden insanların da olduğunu iddia etmişler ki bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kadar vardı doğruydu çünkü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde şöyle buyurmuştur geçmiş ümmetlere ilham edilen insanlar vardı ama artık bu kesildi eğer benden sonra Peygamber gelecek veya ilham edilecek birisi olsaydı bu Ömer olurdu demiştir ve artık Allah bunu kesti bir beşirat kaldı Fahabeler mübeşiret nedir ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında müminin gördüğü salih riyadır buyurmuştuk. 83 ve 84 Sana Zulkarney'ini sorarlar, onu size anlatacağım de. Doğrusu biz onu yeryüzünde büyük bir kudret sahibi kılmıştık ve ona her şeyin yolunu öğretmiştik. 88 88 O da bir yol tuttu en sonunda güneşin battığı yere vardığı zaman onu Kara bir da batıyor buldu orada bir kalmar hastastladı Türkhanney onlara azap azap da edebilirsin iyi mualedede de bulunabilirsin dedik dedik kim yıl derse ona azap edeceğiz sonra Rabbine döncülür ve rabbi ona görülmemiş bir azaba uğratır fakat kim de iman eder ve salih ameller işlerse ona mükafat olarak güzel şeyler vardır. Ona emrimizden kolayını da söyleyeceğiz. Evet. Zulkarneyn Allah'ın takdir ettiği salih kullardan bir tanesidir. Allah ve teala ona yeryüzünde güneşin battığı yere ve suya, karaya battığı yere bir kavme rastladığını yani doğu ile batı arasında bir konak yeri yeryüzünde bir yol izlemiş yolun konaklar anlamına geldiği belirtilmiştir en sonunda güneşin battığı yere vardığı zaman yani Zulkarney'in bir yol tutuyor ve nihayet dünyanın batı cephesinde gidilebilecek en son noktaya kadar varıyor evet onu kara bir suda batıyor gördü. Güneşi Atlas Okyanusu'nda batıyor olarak gördü ki o kıyıya varan herkes bunu görür. Orada güneşin suya dalıp hal olduğunu müşahede eder. Çünkü orası güneşin yerleştirildiği ve kendisinden hiç ayrılmayan dördüncü selekten ayrı değildir. Orada bir kavmar hastadı milletlerden bir millete anlatılır ki bu Ademoğullarından büyük bir ümmet idi Zulkarneyn onlara azap da edebilirsin iyi muamele de, de bulunabilirsin dedik yani allah Teala onlara karşı Zulkarneyn'i galip getirdi üzerlerine hakim kıldı muzaffer etti ve kendisini serbest bıraktı isterse onları öldürüp esir alabilir isterse fidye alıp serbest bırakabilirdi onun adalet ve imanı ve davranışlarındaki açıklık görülmüştü. Çünkü onun kim zulmederse ona azap edeceğiz dediği bildirilmektedir. Kim küfre ve Rabbine şirk koşmaya devam ederse ona azap edeceğiz. Hatta diyor ki öldürmekle azap edeceğiz. Onlar için bakırdan bir kazan koyuyor, ısıtıyor sonra onlar eriyinceye kadar içine atıyordu buyurmuştur. Sonra Rabbine döndürülür. Ve Rabb onu görülmemiş bir azaba uğratır. Eşsiz bir şiddetle ve çok acı bir azaba uğratır. Bu ayette öldükten sonra dirilmenin ve ceza görmenin ispatı vardır. Fakat kim de iman eder? Bizim davet ettiğimiz Allah'a kulluğa gelir, eşi ve benzeri bulunmayan Allah'a ibadet ederse, salih ameller işlerse ona mükafat olarak güzel şeyler vardır. Ahirette Allah katında güzel mükafatlar vardır. Ona emrimizden kolayını da söyleyeceğiz. Marufu emredip münkerden ne demiştir. 89, 90 ve 91 Nihayet bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaştığında onun güneşe karşı hiçbir süper yapmadığımız bir kavmin üzerine doğduğunu gördük. İşte bunun gibi onun yaptıklarının hepsini baştan başa biliyorduk biz. Allah subhanahu ve teala burada sonra zulkarneyn bir başka yola koyuldu. Güneşin battığı yerden dönüp doğduğu yere doğru yürüdü. Hangi millete rastlarsa onları mağlup ediyor, kahrediyor ve Allah Azze ve Celle'ye ibadete davet ediyordu onlar ya kendisine itaat ediyorlar ya da o milletleri ezip burunlarını sürtüyor mallarını ve eşyalarını mübah sayıyordu her iklimden komşu olan iklimde kendisine yardım edecek askerler kullanıyordu İsrail oğullarının haberlerinden anlatıldığına göre o 1600 yıl yaşamış yeri enine boyuna gezmiş nihayet doğulara ve batılara ulaşmıştır. Yeryüzünde güneşin doğduğu yere varınca Allahu Teala'nın buyurduğu gibi onun güneşe karşı hiçbir süper yapmadığımız bir kavmin üzerine doğduğunu gördü. Güneşin kendilerini örten hiçbir süperin bulunmadığı, gölgeleyen ağaçların olmadığı, güneşin ısısını önleyen engelin bulunmadığı milletin üzerine olduğu görülürdü. Aleykümselam ve rahmetullah ve salat. Hayırlı sabahlar. 92'den 96'ya kadar keyif. Sonra bir yol tuttu. En sonunda iki dağın arasına varınca orada hemen hemen hiçbir söz anlamayan bir kavme rastladı. Dediler ki ey Zulkarney Yecüc ve Mecüc bu ülkede. Doğrusu bozgunculuk yapıyorlar. Bizim ve onların arasına bir set yapman için sana vergi verelim mi? Dedi ki Rabbim'in bana verdikleri sizinkinden daha hayırlıdır. Bana gücünüzden yardım edin de sizin ve onların arasına sağlam bir duvar yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Bunlar iki dağın arasını doldurunca körükleyin dedi. Nihayet o bir ateş haline gelince bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi. Allah Allah'ın ve Teala Zulkarnay'dan haber vermeye devam ederek buyuruyor ki sonra da bir yol tuttu. Yeryüzünün doğusundan ayrı bir yol edindi. Nihayet iki dağın arasına vardı. Bu birbirine karşı iki dağdı. Aralarında bir geçit vardı. Yecüc ve Mecüc buradan çıkıp Türk diyarına girerdi. Ve orada bozgunculuk yapar. Harsı ve nesli helak ederdi. Yecüc ve Mecüc Adem Aleyhisselam'ın soyundan idiler. Nitekim sahih bir rivayette Allah ve teala Ey Adem, Hazreti Adem buyur emrin başınla gözün üstüne demiş. allah Teala ateşin çıkışı gibi çık buyurmuş. O ateşin yayılışı nasıldır demiş. Allahü Teala her bin kişiden 999'u cehenneme birisi cennete girecektir. O gün çocuklar yaşlanacak, her hamile hamlini vaat edecek ve onlara denilecek ki, sizden iki ümmet var, neye dokunursa Allah onları çoğaltmıştır. Bu Yecüc ve Mecüc'tür. Ne dedi merhum, Müslümin şerhinde şöyle nakletmiştir. Yecüc ve Mecüc Adem'den çıkıp toprağa karışan meniden yaratılmıştır. Buna göre onlar Adem'den yaratılmış olmaktadır. Yoksa havadan değil. Bu söz biraz gariptir. Bu konuda ehli kitaptan birçok İsrailiyatta vardır. Yine İmam Ahmet'in naflettiği bir rivayette Vesselam, Nuh Aleyhisselam'ın çocukları üç taneydi. Ham Arapların atası, Ham Sudanların atası, Yasef Türklerin atasıydı. 97'den 99'a kadar onlar artık onu ne aşabildiler ne de gelip geçebildiler. Dedi ki bu Rabbım'ın bir rahmetidir. Rabbım'ın vaadi gelince onu yerlen bir eder. Rabbım'ın verdiği söz gerçektir. O gün biz onları bırakırız. Dalgalar halinde birbirine girerler. Sura üflenince hepsini bir araya toplarız. Evet. ve Vesselam Efendimiz bir gün yüzü kızarmış olarak uykusundan uyandı ve La ilahe illallah vay Araplara yaklaşan kötülükten buyurdu bugün Yecüc ve Mecüc'ün setti aynen şu şekilde açıldı buyurdu Süfyan elini 90 veya 100 şekil edecek şekilde halk haline getirdi Ey Allah'ın Resulü içimizde salihler bulunduğu halde biz felak edilecek miyiz dedim evet dedi Kötülük çoğalırsa helak edilirsiniz. Onu evet. Bunu müslüm naklediyor. Sura üflenince hepsini bir araya toplarız. Sur üflenen bir borudur. Ve İsrafil Aleyhisselam onu üfürür. Hepsini bir araya toplarız. Hepsini hesap için hazırlarız. Bir başka ayette ise de ki muhakkak ki önceler, öncekiler ve sonrakiler belirli günün vaktinde toplanmıştır. Onların hiçbirini bırak, bırakmaksızın hepsini toplarız diyor. Allah subhanahu ve teala. Allah subhanahu ve teala Zulkarneyn'den bahsediyor. Zulkarneyn'in Allah'ın yaratmış olduğu dünyanın doğularına batılarına hareket ederek Allah'ın emrini uygulayan emrinde güç bulunan kendisine karşı geleni kahreden bir gücü olduğunu, ordusu olduğundan bahsediyor ve onun bir yere geldiğinde kendilerine zarar vermek isteyen bir kavimle kendi aralarına bir set çektiğini demiri erittiğini üzerine bakırı döktüğünü ve onların geçemeyeceğini söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, kıyamete yakın Yecüc ve Mecüc tayfasının çıkacağını, yeryüzünü istila edeceğini ve Allah'ın yeryüzüne verdiği en büyük belalardan birisinin olduğunu söylüyor. Yecüc ile çıkacağı vakti anlatırken, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bu Deccal'dan daha sonra olacak bir zaman kardeşlerim. Mehdi'nin yeryüzüne hakimiyeti ve Müslümanların refah içinde yaşadığı bir sırada bu tayife çıkacak. Onların öncüleri Hazar denizine geldiklerinde oradan geçtiklerinde ordunun arkasından geleni burada bir su vardı. Ne oldu ki bilmem diyecekler diyor. Öncülerin içtiği su Hazar gölünün suyunu bitirecek. Hatta diyor onların oklarını yaylarını Falan kabile diyor ki Arap kabilelerin en büyüğünü şu kadar yıl kışın yaksalar yine de onların yakacağı bitmezdi diyor. Ve onlar yeryüzüne istila edecek ve Allah'ın en büyük belalarından bir bela olacak. Müslümanlar işlerinde İsa Aleyhisselam'da olduğu halde kutsal Vadi Tur-i Sina'da sıkışacak ve onların çemberini daralttıkça daraltacaklar diyor. Ve müminler Allah'a iltica edecek, yalvaracaklar. Allah subhanahu ve teala onlara hayvanlarda olan burun kurdu hastalığını musallat edecek ve onların hepsi kahrolup gidecek. Daha sonra Müslümanların duasıyla onların cesetlerini Allah gökten ve yerden indirmiş olduğu sularla Allah'ın takdir ettiği yere götürecek ve yeryüzü belli bir zamana kadar böyle yine devam edecek bir gün yeryüzünden hiçbir Kur'an kalmayacak şekilde o kaldırılacak ve yeryüzünde insanlar hayvanlar gibi çırılçıplak cinsi münasebette bulunduklarında Allah subhanahu ve teala kıyameti onların üzerine koparacaktır Allah subhanahu ve teala bizi o hallere düşmekten korusun yecüşle mecüş kıyamet alametlerinden birisidir ve Allah Azze ve Celle'nin Adem oğluna müfteler ettiği işlerden bir tanesidir. Evet, Allah bizleri bere boyursun. Sulh karniğinde bildirdiği kıssalardan Rabbimizin birisidir. 100, 101 ve 102, o gün kafirlere cehennemi öyle bir gösteririz ki. Onların gözleri bizim övcümüze karşı kapalıdır. Ve öfkelerinden onu dinlemeye tahammül edemezler. Kafirler beni bırakıp da kullarımı ders edilmeleri kafimi sandılar. Doğrusu biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. allah Subhanahu ve Teala kıyamet günü kafirlere yapacağı şeyi haber vererek buyuruyor ki onlara cehennemi gösterir. Ve oraya girmeden evvel içindeki azap ve cezayı önlerine koyarız. Bu üzüntü ve kederin çabuklaştırılması bakımından çok anlamlıdır. Müslümden gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bakın ne buyuruyor: Cehennem kıyamet günü 70 bin iplen bağlı olarak sürüklenir. Her ipte 70 bin melek vardır. Onu çekerler allah Teala onlardan haber vererek buyuruyor ki, onların gözleri bizim övüzümüze karşı kapalı. Hakta uyup hidayeti kabul etme konusunda sağır, gaflete düşmüş ve kör olmuşlardır. Sonra, kafirler beni bırakıp da kullarımı dost edinmelerini kafir mi sandılar? Bunun kendilerine yarar sağlayacağı ve bundan faydalanacaklarını mı zannettiler? Doğrusu biz cehennemi kafirlere konak hazırladık diyor Allah bizleri cennetine koysun ateşimden beni buyursun amin ya Rabbi 103'ten 106'ya kadar peki size amel bakımından en çok kayıpta bulunanı haber vereyim mi onlar ki güzel iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çalışmaları boşa gitmiştir işte onlar Rab'larının ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bunun için yaptıkları boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlara değer vermeyeceğiz. İşte onların cezası inkar edip peygamberlerimi ve ayetlerimi alay almalarına karşılık cehennemdir. Buhari Sa'd ibn Ebu Vakkas'tan gelen bir rivayette de ki size amel bakımından en çok kayıpta bulunan haber vereyim mi ayeti hakkında? Buradaki kastedilen edilen Haruriye vakasına katılanlar mı dedim. Dedi ki hayır, onlar Yahudi ve Hristiyanlardır. Yahudiler Hz. Muhammed'i yalanladılar. Hristiyanlar da cenneti inkar ettiler ve orada yiyecek içecek yoktur dediler. Haruriye vakasına katılanlar ise Allah'ın ahdini pekiştirdikten sonra bozdular. Saad ibn Ebû Vakkas, bu vakaya katılanlar fasıklardır." buyurmuştur. Yine Ahmet'ten gelen bir rivayette Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in diyor Burayde. O sırada Kureyşli bir adam geldi. Elbisesiyle böbürleniyordu. Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına dikilince Ali sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Burayde, bu kıyamet gününde Allah'ın kendisine değer vermediği kimselerdendir buyurmuştur Allah bizlere kibrin sıskın her türünden uzak kılsın Allah'a halisane boyun eğen insanlardan eylesin yine aleyhissalatü Selam efendimiz kardeşleri, erkeğin pantolonunun paçasının yerde sürmenin cehenneme gireceğini ve ateşte yanacağını söylüyoruz Ebu, Ebu Bekir'e geliyor. Ey Allah'ın Resulü benim ridam hep yerde sürünür. Ben de mi ateşe gireceğim dediğinde sen müstesna demiştir. Kadınlardan birisi gelip ey Allah'ın Resulü benim eteğimin boyu ne kadar olacak diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yerle birleşik olduğunu söylemiş. Bu sahabe kadını ise de ey Allah'ın Resulü Medine hep develerin barına. Ve her tarafta deve pisliği Giderken ona buluş, bulaşır Dediğinde toprakta Güzel temizleyici Şurada pislenir Şurada giderken toprağa sürünür O da temizlenir buyurmuştur 107 ve 108 Muhakkak ki iman edip Salih ameller işleyenlerin Konakları sizde cennetleridir Orada temelli kalınlar Ve hiç ayrılmak istemezler. Evet. Rabbimiz Subhanehu ve Vesala burada bahtlı kullarından bahsediyor ki onlar Allah'a ve peygamberine inanmış, peygamberlerin kendilerine getirdiği gerçeği tasdik etmişlerdir. Onlar için sirdest cennetleri vardır. Sirdest, Rum dilinde boştan demektir kardeşlerim. Asma bahçelerinin olduğu bir bahçe. Allah subhanahu ve Teala'da onların anladığı dilden hoşlarına gidecek şekilde bu cümleleri söylemiştir. Aleyhissalatü vesselam, sirdev cennetin en güzel yeri ve ortasıdır buyurmuştur. Yine Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah'tan istediğiniz zaman sirdevs'i isteyin çünkü o cennetin en üst yeri ve en ortasıdır cennet nehirleri oradan kaynar. Allah'ım bizi oraya girecek amelleri işle. Amin Yarabı. 109 Peki Rabb'ımın sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadarını da katsak daha Rabb'ımın sözleri tükenmeden denizler tükenirdi. Evet. Allah subhanahu ve teala ey Muhammed onlara de ki, denizlerin suları mürekkep olsa, ve o mürekkeplerle Rabbim'in hikmet dolu ayetleri ve delil dolu buyrukları yazılsa, denizler biter de yine o buyrukların yazılması bitmez buyuruyor. Yine aynı buna benzer bir ayet Lokman 27'de, eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa ve yedi misli denizde yedekte bulunup yazılsa yine de Allah'ın kelimeleri bitmez. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Enes'ten gelen rivayette bütün kulların bilgisi Allah'ın bilgisi karşısında bütün denizlerin suyunun yanında bir damla gibidir. Bu konuda Allah Azze ve Celle Rabbım'ın sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadarını da katsak daha Rabbim'in sözleri tükenmeden denirse tükenir buyuruyor bu surenin de girişi gelişmesi ve bitişine baktığımızda aynen Musa Aleyhisselam'la Hızır salih kul arasındaki kısayla göz önüne alacak olursak demek ki Allah azze ve celle ilmiyle her şeyi kuşatmış ihate etmiştir Musa Aleyhisselam'a Hızır'ın dediği gibi ya Musa şu kuş denizden ne kadar su eksikti gazasıyla işte bir damla veya hiçbir şey işte senin ilminde benim ilmimde Allah'ın ilminin yanında işte o damladan daha az buyurmuştur Allah Subhanahu ve Teala Rabbim'in ilminden bizlere de bahşetsin o ilimden amel etmeyi davet etmeyi hem bize hem de bizden sonra gelen nesile nasip etsin 110 de ki ben de ancak sizin gibi bir beşerim yalnız bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor artık kim Rabbına kavuşmayı arzu ediyorsa salih bir amel işlesin ve Rabbına ibadet de hiç kimseyi ortak koşmasın evet Ebu Sufyan'dan gelen rivayette bu ayet inen son ayet olduğunu söylemiştir. Allahü Teala Resulü Muhammed Aleyhisselam'a senin kendilerine peygamber olarak gönderilişimi yalanlayan o müşriklere de ki ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Benim yalan söylediğimi iddia edenler benim getirdiğime benzer bir şey getirsinler. Benim size haber verdiğim konularda kaybı ve geçmişi bilmem keyif asabının kısasını sordunuz Zul karney'in kısasını sordunuz Ben onları bilmem ancak size verdiğim bilgi gerçeğe uygundur Çünkü öyle olmasaydı Allah onu bana bildirmezdi ve ben size bildiriyorum ki yalnız bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor sizi kendisine ibadet etmeye çağırdığım ilahınızın eşi ve benzeri yoktur bir tektir. Artık kim Rabbına kavuşmaya arz ediyorsa güzel bir amel işlesin. Kim Rabbının sevabına ve uygun cezasına kavuşmak istiyorsa salih amel işlesin. Allah'ın dinine uygun olan işleri yapsın ve Rabbına ibadette hiç kimseyi ortak koşmasın. Yalnız ve yalnız Allah'ın rızasını gözeterek yapılan ibadet şirk olmaksızın yapılan bir ibadettir. Bu ikisi kabul gören amelin iki temel zuknudur ibadet her şeyden evvel Allah'ın rızası için olmalı ikinci şartı ise Resulullah'ın sünnetine uygun olmalıdır gelen nasilde bir adam ey Allah'ın Resulü ben bazı yerlerde duruyor ve Allah'ın rızasını biliyorum ancak benim bulunduğum yerin görülmesini istiyorum demiş ve sellem karşılık vermemiş nihayet bu ayet-i kerime nazir olmuş artık kim Rabbine kavuşmayı arz ediyorsa, salih bir amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Allah subhanahu ve teala, ihlasla samimiyetle Rabbine kulluk edenlerden ona ibadetinde hiçbir şey ortak koşmayan insanlardan eylesin. Sanimi mümin bilir ki kardeşlerim, yakmış olduğun amelde mükafatını sadece Allah'tan bekler. Çünkü Allah'tan gayrısından bir saati, bir mükafat müminin işi değildir. Çünkü ta Kur'an'ın ta en başından ele alacak olursak münafıklar gösteriş yaparlar. Allah'ı çok az anarlar. Tembel tembel namaza bakarlar. İleride gelecek sorilerde de. Onları gördüğün zaman yeni işleri hoşuna gider. Anlatsalar konuşmalarını dinlersin diyor. İşte onlar içi boş, cehennem kütüğü gibidirler. Yani hep insanlara yaranmaya, hep onların içinde bir şeyler olmaya çalışırlar. Allah bizi kendisine hakkıyla kulluk eden samimi insanlardan eylesin. Bu surenin faziletini bizlere de versin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Keyif burada bitti. Elhamdülillah her abdül alemiz.